E, nasıl alışmışız biz? Biz kapıya gelen dinenciye ki ne? İşte Allah yol geldi, şunlara işe versin. Allah versin. Yani doktor demek. Allah versin. Ya e, Allah size selamı sor. Gözeye gelecekmiş, o gelmiş istiyor. Boş öldürmemeyi tavsiye etmiş beyler, benden bir şey vermeli. Ama en iyisi. En iyisi, fakirci fakirlere arayıp bulmak, araştırmak. Tanrılara sormak, fakir mahallelere gitmek, fakir mahallelerin camisine gitmek, kocasına sormak, cemaatine sormak. Sizin bu mahallede çok muhtaç iki, birileri var mı? Tabi böyle birileri var. Biliyorum ben, işte şu köşedeki teyze çocuğu hasta ki, o, o, kocası öldü, efendim yoksun. ama hemen git ona, vereceğimi ver. Yani böyle fakiri aramak iyidir. Evet. Sadaka Rabb'in gazabını söndürür, geçirir. Yani gazap etmez artık Allah. Sadaka veren kimse korkulur yani. Demek olur. Ve teknav mififesu kötü ölümü defeder. Kötü bir nedir? Efendim biliyorsunuz önce onu söyleyeyim. İnsanların en son hayatının en son noktası çok önemlidir. En son anı çok önemlidir. Müslüman yaşasa yaşasa yaşasa da en son anda şeytan'a uysa bir kere o sırada ölse hep iyi bir adam. 99 yüzde 99 iyi geçirdi. Yani neyse. Bu gece onu kandırdılar, emniyete götürdüler, arkadaşları içki içtiler, günah işlediler, dinlirken efendim bu arada arada sarışman olmak çünkü ölücüyü şey öldü. En sonunda da çok önemlidir en son an, son nefesi vermen zamanı çok önemlidir. O zaman neyse, ise mümin olarak geçmiş olur arkaya. O zaman ahirete. O zaman kötü durumdaysa vaziyet veren. Bazı insanlar iyi durumda ölür. Ne mutlu? Allah hepimiz öyle iyi durumda ölmemesiyle ölesin. Bazıları da sonunda sapıtır. Fena bir durumda olur, fena bir yolda, fena bir yerde ölür, yanlış bir iş yaparken ölür, tabii o çok fena bir durum, bana kötü ölüm diyoruz, kötü ölüm en kötü bir şekilde ölmek diyoruz. allah Hazretleri bizim iyi bir yaşamla yaşasın, hayırlı iyi bir ölümle ahirete geçenlerden ölesin, imanımız üstüne nefeste kaptırmasın, derden kaçırttırmasın. Bakıyor şey, Mevlid'in sahibi Süleyman Çelebi Rahmetullahi Aleyh ne diyor? Ya ilahi İlahi sakladın imanımız, yürülelim imanide ta canımız Ya Rabbi sen bizim imanımızı koru da canımızı imanla verelim ahireten mümin olarak geçirin imansız geçmeyelim diyor işin en sonunun çok önemli olduğunu bildiğin için öyle dua edeyim güzel duası var mevduyun sonundaki duası güzel Mustafa kardeşlerim sadaka geldiği zaman insan İki faydası burada zikredildi. Bir, Allah kızmışsa Allah'ın kızgınlığı kalkıyor. Allah'ın gazı da İki, hüfi hatıra nasıl oluyor? Kötü bir ölümde ölmüyor insan. Onun için ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Ne yapmaya koşturmalıyız? Gayret etmeliyiz. Hayır yapmaz, sadaka vermeye gayret etmeliyiz. Çevimizle paramızı ayıralım. Hazır paramız olsun. Bir arkadaşımın öyle diyeceğimedi neden? Ben diye yapacağım hayır parasını belirledim var, hepsi o cebinde tutarım. Sıktığıma ayırıyorum, hayırımı ayırıyorum. Bu fırsat olduğunu oraya sokar elini veririm diyor. Şeyde denildir diyor. Nispetler de boynudur. Bu güzel. Bu iyi bir usuldür. İnsanın bir geri, sadaka zekat gibi olursa, iyi olur. Ona da paralar buluyorsa, fırsatı geldiğini geldiğinin, kendinin mutmayını olduğu bir yerde sadakasını vermelidir. Sadakayı boynup boynup boy verdiği zaman, tabii onun kat kat böyle faydaları olacaktır. Dünyada ahirette faydası var. Efendim, hem ee, Allah-u Teala hazretleri dünyada gazet etmez, ahirette gazet etmez hem de hepsi bir hakime ile ahirete göçer. Tabi benim param yok hocam. Bu böyle bir herkesin parası var da mesela Peygamber Efendimiz'in zamanında e, parası olmayanlar çokmuş sahabe-i parasız kimseler çokmuş. Hz. Ali Efendimiz'in meraklılığını okurken efendim, yani çok önemli şeyler, şimdi de dinlenizi istiyorum. Yok. Medeni'ye göre de yiyecek yol, efendim çok kısıtlı imkanlar var. Bir kadının, Hz. Ali Efendimiz kuyudan su çekerken zorlandığını görmüş. Su çekiyor kuyudan demiş ki kuyudan sana su çekmemi ister misin? çekilme mi? olur demiş kadın anlaşmışlar her çekilen kova için bir hurma verecek mesela bir hurma verecek e, kaç kova çektiyse Hazreti Ali Efendimiz o kadar hurmayı avucuna almış kazanmış almanın teriyle Efendim hurma kazanmış. Ne yaparsın? Tabi Hazreti Ali Efendimiz nedir? Muhacir. Mekke'nin yalisi Mekke'nin yalisiydü. Medine'ye gitti. Medine'de oldu muhacir. O e, Medine'de hurma karnısı var mı Hazreti Ali Yok. Evi var mı? Yok. Bir şey yok. Geldiler oraya. E, Peygamber Efendimiz'in şeyi ama üyeli e, ve damadı ama e, yok işte. Çalıştı, yani suyu çekti, her konusu için bu dolu aldı. Bir de almış, götürmüş eve, peygamda mekanınıza da ikram etmiş kendilerini de yemiştir. Yani biz burada şimdi ekmek elden, su gönden yaşıyoruz ağalar gibi, paşalar gibi, bol memleketi bulmuşuz, efendim her türlü imkan var. Efendim, kalkuzlar, meyveler, şeyler böyle geçerken insan hayran kalıyor. Her türlü bozuk var ama biri olmayan insanı düşünün, hiç olmayan, hani olmazsa olmazsa yalnız bu normalde istiridyalar alır demek ayrı ama bu de da olmayanı düşünün. Ne yapacağız şimdi bu? Böyle bir düşünmek lazım. Hani o çok oluyordu. O oranın mahrum mahremiyeti olduğundan. Burması olan burması oluyordu da o da ya ben bütün sene yiyeceğim diye sakınıyordu saklıyordu yani öyle kıtı kıtı oluyordu tam vermiyordu kolay değil ben bizim köy yapımlarım efendim zeytin yetiştiriyor zeytinyağı çıkartır küplere koyar efendim başka köylerden oraya eşya getirenler olur bir şey getirenler olur efendim satın alacak. Niye satın alacak? İşte bir kepçe zeytinyağına. Eğer şurada da zeytinyağına falan yani böyleydi eskilerin alışverişten Efendim böyle alınır, böyle verilirdi. Ondan da buralarda bir şeyler satınca zeytinyağına alırlar. Kendi köylerinde, zeytinyağına olmayan köylerde yani yağı olmayan köylerde idari ederlerdi böyle zeytinyağına. Ne yapsın? Yani şimdiki gibi bolluk yeni başladı. Eskiden yoktu. Eskiden efendim buradaki insan portakalı bilmezdi, ve bu taraftaki insan bilmem neyi bilmezdi, şimdi her şey geliyor. Çıkı parmazı bilmem, bilmem nereden geliyor, efendim bilmem e, ne bulması bilmem nereden geliyor, Her şey var şimdi.